Ağustos Ağustos'ta dünya üzerindeki hakim sistemin çatırtısına yer kabuğundan gelen çatırtının eklenmesiyle ortaya çıkan gürültü kainatta ne kadar yankılandı bilinmez ama dünyada kulakların uzun bir süre çınlayacağının neredeyse garantisi vardı. Son 140 yılın en sıcak yazını yaşayan Çin'de 10 kişi güneş çarpması nedeniyle hayatını kaybederken ülkenin kuzey bölgeleri son 30 yılın en şiddetli sel felaketleriyle karşı karşıya kaldı. Rusya'da Türkiye büyüklüğünde bir bölge sel suları altında kalırken Pakistan ve Afganistan'da 1 milyondan fazla insan aşırı yağışlar yüzünden evlerini terk etmek zorunda kalıyordu. Filipinler ve Sudan'da 300'er bin kişiyi de bu kervana ekleyince durum daha da vahimleşiyor. Japonya ve Suudi Arabistan'ın da sel olaylarında vatandaşlarını kaybettiği haberleri şaşkınlık yaratıyordu. Almanya'nın bazı bölgelerinde Temmuz sonunda görülen dolu yağışının zararı Ağustos ayında ortaya çıkıyor, otomobil devi Volkswagen'ın tesislerinde binlerce araca hasar verdiği bildiriliyordu. Ama asıl hasar, 2011'de depremle tsunami yüzünden tahrip olan Fukushima nükleer santralinde saptanmıştı. Japonya'da gözlemciler, santralde bulunan kirlenmiş yeraltı sularının bariyerleri aşarak denize sızmakta olduğunu belirttiler. Türkiye'de ise enerji konusunda topa Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar giriyor. Akkuyu nükleer santrali olmazsa olmazımızdır mutlaka yapacağız diyor. Hester'le ilgili ortaya çıkan tepkileri ise derelerde mutlaka can suyu bırakıyoruz cevabını veriyordu. Hester'le derelerin canının çıkarıldığının itirafını aynı bakan 2 ay sonra yapacaktı. Akku'yu bizim olmazsa olmazımızdır. Akku'yu santralle mutlaka yapacağız. Türkiye'nin Türkiye kalkınıyor, Türkiye gelişiyor, Türkiye'deki enerji ihtiyarı artıyor, enerji harcaması da artıyor. Akku'yu biz mutlaka yapacağız. Çat raporunda olumsuz rapor vermedik. Eksikler vardı. Bunu hakikaten mütekamil bir rapor olması için o eksikleri tamamlıyorlar. Yazıyla bildirdik eksikleri, eksikleri tamamlanınca chat vereceğiz ve akku santralını yapacağız. Derelerde mutlaka biz can suyu bırakıyoruz. Ona dikkat ediyoruz. Ama eleştiri oluyor tabii. Bu çevreci kuruluşa eleştiriler geliyor. Onlara da bakıyoruz, inceliyoruz. Bu ay dünyanın yarısı sel sularından kaçmaya çalışırken diğer yarısı ise benzeri görülmemiş orman yangınlarından canını kurtarmakla meşguldü. Bosna, Yunanistan, Bulgaristan, İspanya ve Portekiz'de binlerce hektarlık orman arazisi yanıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletindeki ünlü Yosemite Parkı'nda çıkan orman yangınının bir türlü söndürülememesi üzerine acil durum ilan ediliyordu. Türkiye'de de durum daha az acil miydi bilinmez ama... Samsun, Zonguldak, Eskişehir, Kütahya, Aydın, Bursa, Ödemiş, Antalya, Çorum, İzmir, Manisa, Bingöl, Tekirdağ, Adana, Antalya, Kırklareli, Kocaeli, Pozantı, Uşak, Ankara, Söğüt, Bolu, Kahramanmaraş, Bodrum, Manavgat, Marmaris, Didim, Dalaman, Fethiye ve Karabük'te yangınlarda yüzlerce hektar arazide ağaçlar yandı gitti kül oldu. Hatay'ın Suriye sınırına yakın bölgelerine çıkan orman yangını 5 gün sonra güç bela durdurulabildi. Sonuç çok ağırdı. Sadece bir yangında 4000 futbol sahası büyüklüğündeki alan yanıp gitmişti. Tema Vakfı orman yangınlarının %98'i insan kaynaklı derken Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu 2010, 2011 ve 2012 yıllarında verdiği demeçleri aynen tekrarladı. Orman yangınıyla mücadelede en başarılı ülke Türkiye dedi. Dikilen ağaçlarla övündü. Ama Balıkesir'de 2011 yılında çıkan yangını hatırlamak için dikilen tabelanın hemen arkasında yeni yanan ağaçlardan çıkan duman da görünür hale gelmişti. Orman yangınları artık uzaydan da görülür hale gelmişti. Bunu uydu gözlemlerine göre NASA söylüyordu. Sebep de sonuç da iklim değişikliğiydi. Suriye sınırında çıkan orman yangınları ise sadece muazzam derecelere varan hava sıcaklıklarından değil... Aynı zamanda sınır bölgelerinde yeni cephe savaşlarından seken ateşler yüzündendi. PYD ile İslamcı grupların Suriye'nin kuzeyinde giriştikleri savaş sınırı da aşıyor. Ceylanpınar'da bir süre sokağa çıkılması bile mümkün olmuyordu. Esad'a bağlı güçlerin de havadan bombaladığı bölgelerden binlerce kişi kaçarak Türkiye'ye geçiyor. Hatta Türk Silahlı Kuvvetleri'nin açıklamalarına göre sayıları 3000'i bulan kaçakçı, ...gruplarıyla asker karşı karşıya geliyordu. Türk Hava Yolları pilotlarının kaçırdığı Lübnan'da... ...Hizbullah, Suriye'de kendisine bağlı milislerin savaşlarını açıklıyor. Yozgat'a gider gibi sık sık Someli'ye gidiyorum açıklamasında bulunan... ...Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'a... ...radikal İslamcıların saldırdığı söylenen Suriye'nin Kürt köyleri sorulduğunda... ...konuyu takip etme imkanım olmadı cevabı alınıyordu. Suriye'de yüzlerce kişi ölmeye devam ederken... Muhaliflerin elinde bulunan Şam yakınlarındaki Guta'ya kimyasal saldırı yapıldığı haberi geldi. İnsanların uykuda olduğu sabah saatlerinde düzenlenen saldırıda çoğu çocuk ve kadın binin üzerinde insan hayatını kaybetti. Muhalifler orduyu, ordu muhalifleri sorumlu tuttu. Suriye'de trajedinin sonu yoktu. Tartışmaların devam ettiği Eylül ayında Amerika Birleşik Devletleri'nin müttefikleriyle birlikte derhal cevap vereceğini ilan etmesine, Rusya'nın resti de eklenince dünyada borsalar çöküşe geçti, petrol fiyatları fırladı, dünyayı yeni bir dünya savaşı korkusu alacaktı. Liderlerinin söylevlerine rağmen müdahale kararından önce İngiltere vazgeçti, ardından Amerika Birleşik Devletleri ve sonunda yalnız başına hareket etmeyeceğini söyleyen Fransa Rusya'nın diplomatik zaferi olarak görünen bir anlaşma sonucunda Esad yönetiminin elindeki kimyasal silahların teslim edeceği söyleniyor, Suriye halkı hariç tüm aktörlerin rahatladığı görülüyordu.